Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Uhud günlerindeyiz. Uhud savaşının üçüncü etabı başlıyor. Savaşın birinci etabında Müslümanlar zafere yürüyorlardı. Ama aynı tepesini terk etmeleri savaşın gidişatını değiştiriyordu. Müşrikler savaşın ikinci etabında belirgin bir üstünlük sağlıyorlardı. Ve müminler bir hayli şehit veriyorlardı. Şimdi Allah'ın Resulü Uhud dağındaydı. Savaş sakinleşmişti. Müşrik Mekke ordusu geriye çekiliyordu. Peygamber Efendimizin vefat ettiği haber Medine'ye ulaşmıştı. Nice mümin kadınlar süratle Uhud'a yöneldiler. Bunlardan bazıları Hazreti Fatıma annemizdi, Hazreti Ayşe annemizdi, Ümmü Süleym radıyallahu anheydi, Hamna bint Cahş radıyallahu anhadır. Resulullah'ın halası Hazreti Safiye radıyallahu anhadır. Hazreti Fatıma radıyallahu anhâ peygamber efendimize ulaşıp Resulullah'ın gül yüzünü kan içinde görünce babasına sarıldı ve ağlamaya başladı. Sakinleşince gül yüzlü babasının yüzünü ile yıkadı ama kan akmaya devam ediyordu. Kan durdurulamıyordu. Hz. Fatıma bir hasır parçasını hemen yaktı, onun kürünü yaranın üzerine bastı, böylece kanı durdurabildi. İslam ordusu Peygamber Efendimizin çevresinde toplanıyordu. Müslümanlar Uhud dağındaydı. Hiç beklenmedik bir hal oluyordu. Müminlerin hepsine uyku basıyordu. Ayakta duramaz haldeydiler. Az sonra hepsi uykuya mahkum oldular. Bu hal, bu uyku müminlere Allah'ın bir lütfuydu, ihsanıydı. Onların yorgunluklarını alacaktı. Onların kalplerine mehtanet ve güven verecekti. Onlar luklarını bir kuvvet ikram edecekti. Bu durum Alimran suresinin 154. ayetinde Allah o üzüntünün ardından size bir güven ve uyku indirdi buyuruluyor. Rahman-ı Rahim kullarını seviyordu. Kullarına düşkündü Her bir kul Rabb-i Rahim'in indinde biricikti Yeter ki kul Rabbine yönelsindi Rabbine ait olduğunu bilsindi Bütün varlığıyla O'na muhtaç olduğunu kavrasındı Sonra Rabbani iklimin insanı olabilmek için Çabalasındı, çırpınsındı Varavus sırrını Keşfetme gayreti ortaya koysundu. Kul bir adım atsındı Zat-ı Kerim Kuluna koşarak gelirdi, yani rahmetiyle kuşatırdı. Kulu ihtiyaç içindeyken lütuflarda bulunurdu, ihsan ederdi, hazinesi sonsuzdu, vermeyi severdi. Peygamberi, sevgili Rasulü çok yorgundu. Onun şerefli arkadaşları hem yorgun hem de tedirgin ve hüzünlüydü. Gönüller yaralıydı. Rahman-ı Rahim, bad sabah gibi rahmetiyle onları sarıyor, sarmalıyordu. Dinlenmek iklimini alıyordu. Tatlı bir uyku iklimine çekiyordu. Hepsi uyku iklimine giriyordu. Rahmetlüklü bir uykuydu. Bütün varlıklarını dinlendiren bir uyku iklimiydi. Hem bedenen hem ruhen dinleniyorlardı. Muhteşem bir güzellikti bu. Hepsi yeniden doğmuş gibiydi. Ruhları pırıl pırıl olmuştu. Kalplerinde Rabbani lezzetler vardı. Varoluş sırrını Terenlim eden halavetler, tatlar vardı. Uhud günleriydi. Uhud savaşı durgunlaşmıştı. Müşrikler geri çekilmişlerdi. Mekke Müşrik Ordusu'nun komutanı Ebu Sufyan, Uhud dağına tırmanıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ve arkadaşları, Ebu Sufyan'ı gördüler ve taş yağmuruna tuttular. Ebu Sufyan'ın derdi, merakı, Resulullah'ın ölüp ölmediğiydi. Bu hususta emin olmak istiyordu. Ebu Sufyan çevresindekilere Resulullah'ın kimin öldürdüğünü, nasıl öldürdüğünü soruyordu. İbni Kamiya ileri çıkıyor Resulullah'ı öldürdüğünü ve nerede öldürdüğünü söylüyordu. Ama İbni Kamiya'nın dediği yerde hiçbir ölü yoktu. Tereddütler yükseliyordu. Ebu Sufyan'ın kaygısı biliyordu. Bir de Ubey bin Halef'in Resulullah tarafından öldürüldüğü duyulmuştu. Ebu Sufyan işin aslını öğrenmeye kararlıydı. Ortada ciddi bir belirsizlik vardı. Uhud dağının eteklerinden sesleniyordu. Muhammed aranızda mı? Peygamber Efendimiz cevap verilmemesini istedi. Müslümanlar sukut ediyorlardı. Ebu Sufyan üç kez aynı şekilde bağırdı ama cevap alamıyordu. Sonra Ebu Bekir aranızda mı diye soruyor ama bunun da cevabını alamıyordu. Daha sonra Ömer aranızda mı diye soruyordu. Cevap yoktu. Ebu Süfyan'a bir sevinç kuşatıyor ve bağırarak ''Bunların hepsi ölmüş, bu onlara yeter.'' diyordu. Ve dönüp gidiyordu ama Hazreti Ömer Efendimiz sükutunu bozuyor ve ''Ey Allah'ın düşmanı, vallahi yalan söylüyorsun, hepimiz buradayız. Allah seni rezil ve zelil etmek için hepimizi sağ bıraktı. İşte Resulullah, işte bu Bekir, ben buradayım.'' diye Gür bir sesle konuşuyordu Ebu Sufyanın neşesi bozuluverdi Neye uğradığını şaşırdı Az önce derin bir huzur duymuştu Şimdi içinde derin bir keder oluştu Asıl düşmanlarına bir şey olmamıştı Ama hemen kendini topladı Güzel bir savaş ortaya koymuşlardı Müslümanları darmadağın etmişlerdi Gür bir sesle bağırdı Hübel okumuza evet çıkartıp bizi zafere ulaştırdı. Bugün Bedir'in karşılığı olan gündür. Ey Hübel dinini yücelttin. Ey Hübel dinini yücelttin diye bütün gücüyle bağırıyordu Ebu Süfyan. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Süfyan'ın sözlerine karşılık vermek istiyordu. Resulullah'tan izin istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin veriyor ve Ömer Efendimiz en yüce en büyük olan Allahu Teala'dır diye gür sesiyle Uhud'u yankılandırıyordu. Ebu Süfyan ise bizim uzağımız var ama sizin yok diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz Allah bizim dostumuz ve sığınağımızdır. Sizin dostunuz ve sığınağınız yoktur diyordu. Ebu Süfyan bir gün yenildik, bir gün yendik. Bir gün üzüldük, bir gün sevindik diyordu. Ve bir bir uhta şehit ettikleri Müslümanların isimlerini sayıyor Büyük bir zafer elde ettiklerini dile getiriyordu Hazreti Ömer Efendimiz bizim ölülerimiz cennette Sizin ölülerinizin cehennemde olduğunu Bütün var gücüyle dile getiriyordu Ebu Sufyan soruyordu Ey Ömer Allah aşkına söyle Muhammed'i öldürdük mü? Ömer Efendimiz hayır Vallahi öldüremediniz Şimdi o seni dinliyor duyuyor Ebu Sufyan bunun üzerine Sen benim yanımda İbn Kameya'dan daha doğrusun Öllerinize işkence yapıldığını Kulak ve burunlarının kesildiğini göreceksiniz Vallahi ben buna ne memnun oldum ne de engel oldum dedi Oradan ayrılırken tehdit ederek ayrılıyordu Gelecek yıl diyordu Gelecek yıl Bedir'de sizinle buluşup çarpışmaya söz veriyorum ''Var mısınız?'' diyordu. Hazreti Ömer Efendimiz ''Varız, Bedir inşallah sizin ve bizim tekrar buluşma yerimiz olacaktır.'' diyordu. Artık Mekke Müşrik Ordusu toplanıyor ve Mekke'ye doğru hareket ediyordu. Resulullah onları nereye gideceğinden emin olmak istiyordu. Medine'ye yönelebilirlerdi. Kadınlara ve çocuklara büyük zarar verebilirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e Git ya Ali. Müşrikleri izle. Ne yaptıklarına bak. Eğer develerine biniyor, atlarını yedeklerini alıyorlarsa Mekke'ye gidiyorlardır. Yok, eğer atlarına biniyor, develerini yedeklerini alıyorlarsa Medine'ye saldıracaklardır. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer Medine'ye yürüyecek olurlarsa ben de onların arkasından varır, cezalarını veririm buyuruyordu. Bir süre sonra Hz. Efendimiz Mekke ordusuna ilişkin haberi getiriyordu. Develerine bindiklerini, atlarını yedeklerini aldıklarını söylüyordu. Kesil olarak anlaşılmıştı. Mekke müşrik ordusu Mekke'ye gidiyordu. Allah'ın Resulü rahatlıyordu. Zira Uhud'un bağrında şehitleri vardı. Onlara ilişkin sorumlulukları vardı. Sonra bir hayli yaralı müminler vardı. Onların tedavisi için zamana ihtiyaçları vardı. Peygamber Efendimiz son derece yorgundu. Ciddi boyutlarda yaralıydı. Daha hayretlere düşüren bir şey vardı. Şöyle buyuruyordu. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer Medine'ye yürüyecek olurlarsa, ben de onların arkasından varır, cezalarını veririm buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında korkudan eser görmüyorduk. Korkudan iz görmüyorduk. Onun varlığına oturmuş bir hakikat vardı. Asıl hayat, ahiret hayatıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne zaman büyük mahrumiyetlere düşer olsa asıl hayat, ahiret hayatıdır buyururlardı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman ciddi boyutlarda nimetlere kavuşsa o zaman da ''Asıl hayat, ahiret hayatıdır.'' buyururlardı. Peygamberler sabır dağları gibiydiler. Dağlara ne fırtınalar, ne boralar, ne de depremler tesir edebilirdi. Onlar yeryüzünün dengeleriydi. Onlar en güçlü olanlardı. Bir de sabrın tanımı vardı, tarifi vardı. Sabır dağın arkasını görmekti, görebilmekti. Müminler için bunun manası şuydu. Onlar, Allah yolunda her türlü zorluklara sabrederlerdi. Zira Allah sabredenlerle beraberdi. Sabrın sonu, direnmenin sonu, güzellikler diyarı cennetlerdi. Önce peygamberler, sonra salih müminler derin bir ahiret bilinciyle yaşarlardı. Ölüm bu alemden öbür aleme yürüyüştü. Bu dünyadan öbür dünyaya geçişti. Asıl olan hayata vasıl olmaktı. Mü'minse asıl olana özden duyardı, hasret duyardı. Şair öyle diyordu. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. İman nuru daha bu dünyada iken ahireti görebilmekti. İman nuruyla bakış bu derin anlamı ifade ediyordu. Onlar Medine üzerine bir yürüsünlerdi. Mekke müşrik ordusu yolunu bir Medine'ye çevirsindi, Medine üzerine bir gelsindi. Hiç kuşku yoktu, Allah'ın Resulü bir dağ gibi üzerlerine ağacaktı. Onlara hadlerini bildirecekti, tek başına bir ordu gibi karşılarına çıkacaktı ve savaşacaktı. Ki Uhud Savaşı'nda düşman ordusunun ortasında kala kalmıştı, bir adım bile geriye çekilmemişti. Tek başına bir ordu vermişti. Korku onun semtine uğrayamazdı. O korkuyu varoluş sırrına vâsıl olduğu gün geçmişti. Onun gözü ebedi alemdeydi. Esel ve ebed Sultan'ındaydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.